Saldırı, başım benim, başcağızım, sonuncu dereceden memurbaşı, tam otuz yıl, üç yıl daha, sessizce hizmet ettin çara. Ah, kazanamadım başcağızım, ne beş on kuruş, ne bir mutluluk, ne bir çift iyi söz, ne de büyük bir rütbe. Kazandığın tek şey başcağızım, yüksek bir dar oldu. Akça ağaçtan bir kiriş ve ibrişimden bir ilmek. Halk Türküsü O gece ne soyundum ne de uyudum. Gün doğar doğmaz Maria Ivanovna'nın çıkacağı kale kapısına gitmek, orada onunla son bir kez daha vedalaşmak istiyordum. Büyük bir değişiklik seziyordum benliğimde. Şimdiki iç çarpıntısı bir süre önce gömüldüğüm kederden çok daha katlanılır geliyordu bana. Ayrılığın hüznü belirsiz, fakat tatlı umutlarla tehlikeyi bir an önce göğüslemek isteği ve bir yükselme tutkusuyla birleşiyordu. Gece çabucak geçiverdi. Ben tam evden dışarı çıkmak üzereyken kapı açıldı. İçeri giren onbaşı, bizim kazakların yulayı da zorla alıp götürerek geceliğin kaleden kaçtıklarını, ayrıca kalenin çevresinde kimliği belli olmayan insanların dolaştığını bildirdi. Maria Ivanovna'nın kaleden dışarı çıkmaya vakit bulamamış olabileceği düşüncesi beynime bir ok gibi saplandı. Onbaşıya çabucak birkaç emir verdim. Hemen komutanın evine koştum. Hava ağrıyordu artık. Sokakta uçarcasına ilerlerken adımın ünlendiğini işittim. Baktım İvan İgnatiç ardım sıra gelirken ''Nereye gidiyorsunuz?'' dedi. ''İvan Kuzmiç Tabya'da. Sizi almak için gönderdi beni. Pugaç ev gelmiş.'' Yüreğim titreyerek ''Ya Maria İvanovna?'' diye sordum. ''Kaleden çıkabildi mi?'' ''İvan İgnatiç çıkmadı.'' dedi. ''Haydutlar Orenburg yolunu tutmuşlar. Kale kuşatılmış durumda.'' ''Çok kötü Piotr Andreevich!'' Tabiyeye vardık. Çevresi kalın kütüklerle sağlamlaştırılmış yüksekçe bir yerdi burası. Kale sakinlerinin hepsi oradaydı. Kışlı askerleri silahlarını kuşanmış bekliyorlardı. Top bir gün önceden getirilip yerleştirilmişti. Komutan sayısı pek de kabarık olmayan asker dizisinin önünde geziniyordu. Tehlikenin yakınlığı olağanüstü bir canlılık vermişti bu eski kurda. Kalenin yakınlarında, ovada 20 kadar atlı görünüyordu. Kazak oldukları belliydi. Fakat aralarında, vaşak postundan kalpakları ve okluklarıyla hemen göze çarpan başkırtlar da vardı. Komutan son bir kez daha dolaşarak ordusunu gözden geçirdi ve askerlere, ''Göreyim sizi evlatlarım.'' dedi. Çari anamız için dövüşeceğiz bugün. Bütün dünyaya yiğit, sözünün eri kimseler olduğumuzu kanıtlayacağız.'' Askerler hep bir ağızdan komutanlarına bağlılıklarını bildirdiler. Şıvabrin yanımda durmuş, gözlerini ayırmadan düşmana bakıyordu. Boskır'da dağınık olarak gezinen atlılar, kalede bir hareketlilik olduğunu görünce kümelendiler. Kendi aralarında görüşmeye başladılar. Komutan, topu o kümenin üzerine yöneltmesine emretti Ivan Ignatiçe ve fitili kendi eliyle yerleştirdi. Gülle vızıldayarak havayı yardı ve adamlara hiçbir zarar vermeden üzerlerinden geçip gitti. Küme dağıldı ve atlılar dört nala uzaklaştılar. Boskır boşaldı. Bu sırada Vasilisa Yegarovna, yanında ondan ayrılmak istemeyen Maşa'yla birlikte Tabya'ya geldi. Kocasına ''Ey ne oluyor?'' dedi. ''Savaş nasıl gidiyor?'' ''Hani? Düşman nerede?'' Ivan Kuzmiç ''Uzakta değil'' diye karşılık verdi. Fakat Tanrı'nın yardımıyla her şey yolunda gidecek. ''Ne o maşa korkuyor musun kızım?'' ''Hayır babacığım'' dedi. ''Evde tek başıma daha çok korkarım.'' Bunu söylerken bana baktı. Güçlükle gülümsedi. ''Dün onun elinden aldığımı anımsayarak kılıcımın kabzasını sıktım.'' Sevgilimi, onunla koruyacağımı düşündükçe içim içime sığmıyor, kendimi bir şövalye olarak görüyordum. Gönlümün sultanının güvenine layık olduğumu bir an önce göstermek için çatışma anının gelmesini sabırsızlıkla bekliyordum. Bu sırada kalenin yarım vers ötesindeki bir tepenin ardından yeni atlılar belirdi ve az sonra mızraklarla, oklar ve yaylarla silahlanmış bir insan kalabalığı yayıldı Bozkır'a. Kalabalığın tam ortasında beyaz bir at üstünde, kırmızı kaftanlı, yalın kılıç bir adam ilerliyordu. Pugachev olmalıydı bu. Durdu, adamları çevresine aldılar ve besbelli onun buyruğuyla kümeden ayrılan dört hatlı kaleye doğru dört nala at sürdüler. Baktık, bize ihanet eden kazaklardı bunlar. İşlerinden biri yukarıya doğru uzattığı elinde bir kağıt tutuyordu. Bir başkası mızrağına takılı kesik bir kafayı, yulayın kafasını sallayarak bize doğru savurdu. Zavallı kanlığın başı komutanın ayaklarının dibine düştü. Hainler bağırdılar. ''Ateş etmeyin! Çarı karşılamaya çıkın! Çar burada!'' Ivan Kuzmiç, ''Şimdi görürsünüz siz!'' diye bağırarak karşılık verdi. ''Evlatlarım! Ateş!'' Askerler bir yaylım ateşi açtılar. Mektubu tutan kazak sendeledi, attan yuvarlandı. Ötekiler hayvanlarının başını çevirip dört nala uzaklaştılar. Maria Ivanovna'ya göz ucuyla baktım. Yulay'ın kanlı başını görmek allak bullak etmişti onu. Yaylım ateşiyle de sağırlaşmış, sersemleşmişti. Yaprak gibi sallanıyordu. Komutan onbaşıyı çağırdı. Ölü kazan elindeki kağıdı alıp getirmesini emretti. Onbaşı aşağı indi. Bozkır'a çıktı. Adamın altını da geminden tutup getirdi. Mektubu komutana uzattı. İvan Kuzmiç ona şöyle bir göz gezdirdikten sonra yırtıp attı. Bu arada isyancıların saldırıya hazırlandıkları görülüyordu. Az sonra kulaklarımızın dibinden kursunlar vızıldamaya başladı. Birkaç ok hemen yanı başımıza, toprağa ya da çite saplandı. Komutan, ''Vasilisa Yegorovna, burada kadınların yapacağı bir şey yok.'' dedi. ''Maşayı götür.'' Baksana kız yarı canlı yarı ölü. Kurşun yağmuru altında kalınca yelkenleri suya indiren Vasilisa Yegorova'na kum gibi adam kaynayan bozkır'a bir göz attı, sonra kocasına dönüp Ivan Kuzmich dedi: Hayatta ölüm de Tanrı buyruğudur. Maşa'yı kutsa, Maşa, git babanla vedalaş. Maşa beti benzi kül gibi titreyerek Ivan Kuzmiç'e yaklaştı, diz çöktü, eğilerek selamladı babasını. Yaşlı komutan elini üç kere kızının üzerinden geçirdi. Sonra tutup kaldırdı onu. Öptü. Boğuk bir sesle, ''Oo maşa, sağlıcakla kal kızım.'' dedi. ''Tanrı'ya dua et. O seni bırakmayacaktır. İyi bir adam bulur evlenirsen, Tanrı ikinizi de mutlu etsin. Biz Vasilisa Yegorovnayla nasıl yaşadıysak, siz de öyle yaşayın. Haydi, elveda maşa. Vasilisa Yegorovna hemen götür onu.'' Maşa babasının boynuna atıldı. Hüngür, hüngür ağlamaya başladı. Vasilisa Yegorovna da ağlıyordu. Kocasına ''Biz de kucaklaşalım.'' dedi. ''Elveda Kuzmiç'im. İstemeden seni incittiğim olduysa bağışla beni.'' Komutan ''Elveda iki gözüm.'' dedi. ''Hadi yeter artık durmayın eve gidin. Zaman kalırsam aşağıya bir köylü fistanı giydir.'' Komutanın karısıyla kızı uzaklaştı. Ben Maria Ivanovna'nın arkasından bakıyordum. Bir ara kaçamak bir bakış fırlattı bana. Başını salladı. Ivan Kuzmiç bütün ilgisini düşmana yöneltmişti şimdi. İsyancılar başbuğullarının çevresinde toplandılar. Ansızın atlardan inmeye başladılar. Komutan, ''İşte şimdi sıkı durun evlatlarım.'' dedi. Saldırıya geçiyorlar. Aynı anda korkunç çığlıklar, haykırışlar yükseldi. İsyancılar kaleye doğru koşarak saldırıya geçtiler. Top atışa hazırdı. Komutan onların yakınına kadar gelmesini bekledikten sonra bir daha ateşledi fitili. Gülle tam ortasına düşmüştü kalabalığın. İsyancılar iki yana dağıldılar. Geriye çekilmeye başladılar. Başbuğları en önde, tek başına kalmıştı. Kılıcını sallıyor, besbelli yeniden kızıştırmaya çalışıyordu onları. Bir an için kesilen çığlıklar, haykırışlar yeniden yükseldi. ''Haydi evlatlarım!'' diye bağırdı. ''Kapı açılsın, trompetler çalsın. Evlatlarım, ileri, hücum, ardım sıra gelin!'' Komutan, Ivan İgnat ve ben bir an önce tabiyadan dışarı fırladık. Fakat kışla askerleri bunu göze alamamış, yerlerinden kımıldamamışlardı. İvan Kuzmiç, ''Evlatlarım, ne oluyor, ne duruyorsunuz?'' diye haykırdı. ''Ölürsek ölürüz, asker değil miyiz?'' Aynı anda gelip bize kavuşan isyancılar zorla kaleye girdiler. Trampet sesi kesildi, askerler tüfeklerini attılar. Bir ara ayaklarımın yerden kesildiğini hissettim. Fakat kalkıp toparlandım ve isyancılarla birlikte kaleye girdim. Başından kanlar akan komutanı bir caniler topluluğu kuşatmıştı. Kalenin anahtarlarını istiyorlardı ondan. Tam yardımına koşacakken birkaç düzine kazak çullandı üstüme. ''Çara karşı koymanın ne demek olduğunu göstereceğiz size.'' diyerek kuşaklarıyla kıs kıvrak bağladılar beni. İtile kakıla sokaklarda sürüklenmeye başladık. Ahali ellerinde ekmek ve tuz kapılardan çıkıyordu. Bir çan sesi yükseldi. Hükümdarın alanda tutsakları beklediği ve bağlılık yemeğini kabul edeceği duyuruldu. Ahali alana koşuştu. Bizi de oraya sürüklediler. Pugaçev, komutan evinin taşlığında bir koltuğa kurulmuştu. Sırma işlemeli bir kazak kaftanı vardı sırtında. Sırma püsküllü, uzun, samur külahını kaşlarının üstüne yıkmıştı. Sırma püsküllü, uzun, samur külahını kaşlarının üstüne yıkmıştı. Gözleri kıvılcımlar saçıyordu. Bu yüzü bir yerden tanır gibiydim. Kazak ileri gelenleri almıştı çevresini. Papaz Gerasim sap sarı bir yüzle titriyerek elinde bir haçla basamaklarda duruyor, görünüşe göre karşısına getirilen kurbanlar için sessizce aman diliyordu ondan. Alanda kaçla göz arasında bir dar ağacı kurulu verdi. Yaklaştığımızda Başkırtlar ahaliyi dağıttılar. Pugaçev'in karşısına çıkardılar bizi. Çan sesi kesildi. Ortalığı derin bir sessizlik kapladı. Düzmece çar, komutan hangisi diye sordu. Bizim çavuş kalabalığı yarıp çıktı, eliyle Ivan Kuzmiç'i gösterdi. Pugaçev müthiş bir bakış fırlattı ihtiyara. ''Bana, çarına nasıl karşı koyarsın?'' dedi. Yarası hala kanayan, gitgide bitkinleşen komutan son gücünü topladı, tok bir sesle ''Sen mi benim çarımsın?'' dedi. ''Sen bir hırsızdan ve düzenbazdan başka bir şey değilsin, anladın mı?'' Pugaçev'in yüzü karardı. Elindeki beyaz mendili salladı. Birkaç kazak yaşlı yüzbaşıyı yakalayıp dar ağacına sürüklediler. Bir gün önce sorguya çektiğimiz dilsiz başkırt, kaşla göz arasında ortaya çıkmış, elinde ilmek ata biner gibi dar ağacının kirişine oturuvermişti. Az sonra zavallı İvan Kuzmiç'i havada sallanırken gördüm. Sonra İvan İgnatyiç'i çıkardılar Pugaçev'in karşısına. ''Çarpiyot Feodoroviç'e bağlılık emine et'' dedi Pugaçev ona. İvan İgnatyiç de yüzbaşının sözlerini tekrarladı. ''Sen bizim çarımız değilsin. Sen amcacığım, hırsızın, düzenbazın birisin.'' Pugaçev bir kez daha salladı mendilini. Zavallı üsteğmeni de eski komutanının yanı başına astılar. Sıra bana gelmişti. Yiğit arkadaşlarımın sözlerini tekrarlamaya hazırlanarak gözümü kırpmadan bakıyordum Pugaçev'e. Bir de ne göreyim, Şvabrin kafası çepeçevre tıraşlı, sırtında bir kazak kaftanı, kazak ileri gelenleri arasından çıktı. Pugaçev'e yaklaştı. Kulağına bir şeyler fısıldadı. Bugaçev bunun üzerine yüzüme bile bakmadan ''Asın onu!'' dedi. İlmeyi boynuma geçirdiler. Günahlarımı bağışlaması, yakınlarımı korunması için Tanrı'ya yakarmaya başladım. Katiller beni dar altına sürüklerken bir yandan da ''Korkma, korkma!'' deyip duruyorlardı. Kim bilir, belki de gerçekten iyilik etmek istiyorlardı bana. Ansızın bir haykırış yükseldi. Dorun melunlar! Bekleyin!'' Cellatlar bir an için durdular. Baktım, benim Saveliç, Pugaçev'in ayaklarına kapanmış. Zavallı lalam, babacığım, diye yalvarıyordu. Bey çocuğunu öldürmekle ne geçecek eline? Bırak onu, sana fidye verirler. Eğer gözdağı vermek için ille de birini astıracaksan, emret beni, bu ihtiyarı asınlar. Pugaçev'in bir işaretiyle serbest bıraktılar beni. Efendimiz bağışladı seni, dediler. O anda duyduklarımı anlatamam. Kurtuluşuma sevineyim mi, üzüleyim mi bilemiyordum. Birbirini tutmaz duygular içindeydim. Beni yeniden düzmece çarın karşısına götürdüler. Diz çöktürdüler. Pugaçev kocaman damar damar elini uzattı bana. Yanımdakiler, öpelini, öpelini diyorlardı. Fakat ben, idamların en korkuncunu bile böyle bir alçalmaya yeğlerim. Saveliç arkamda duruyordu. Beni dürterek, ''İki gözüm Piotr Andreiç!'' diye fısıldadı. ''Dik başlılık etme!'' ''Ne çıkar bundan? Canı cehenneme deyip şu namus... Hay Allah! öpü ver onun elini.'' Kımıldadım. Pugaçev kolunu indirdi. Alaycı bir gülümseyişle ''Hazret Sevinç'den sersemlemiş olmalı.'' dedi. ''Bırakın kalksın.'' Kaldırıp serbest bıraktılar beni. Bir kıyıya çekilip bu korkunç güldürünün devamını izlemeye koyuldum. Ahali bağlılık yemini etmeye başladı. Birbiri arkasına yaklaşıyor, haçı öpüyor, sonra düzmece çara bağlılıklarını bildiriyorlardı. Sıra kışla askerlerine geldi. Bölük berberi orada durmuş, köy makasıyla kazak biçimi tıraş ediyordu onları. Sonra silkinerek Pugaçev'e yaklaşıyor, elini öpüyorlar, o da onları bağışladığını bildirerek çetesine kabul ediyordu. Bütün bu tören üç saat kadar sürdü. Neden sonra Pugaçev koltuktan kalktı? Kazak ileri gelenleriyle birlikte taş merdivenlerden indi. Gösterişli bir koşum taşıyan beyaz atını getirdiler. İki kazağın koltuklamasıyla sıçrayıp eğere oturdu. Papaz Gerasim'e yemeği orada yiyeceğini bildirdi. Bir kadın çığlığı koptu bu sırada. Birkaç haydut taşlıkta Vasilisa Yegorovna'yı sürüklüyorlardı. Saçı başı dağılmış, elbiseleri parçalanmış, neredeyse çırılçıplak kalmıştı. Hırkası haydutlardan birinin sırtına geçmişti bile. Ötekiler kuş tuyu şilteleri, sandıkları, çay takımını, çamaşırları ve daha ne varsa evin bütün pılıpırtısını sürüklüyorlardı. Zavallı kadıncağız, ''Evlatçıklarım, bırakın beni!'' diye bağırıyordu. ''Babacıklar, beni Ivan Kuzmiç'e götürün!'' Birdenbire dar ağacını görüverdi ve kocasını tanıdı. O zaman yürek paralayan bir sesle ''Katiller!'' diye haykırdı. ''Ne yaptınız ona?'' Ivan Kuzmiç, hayatım, kahraman asker!'' ''Ne Prusya süngüleri, ne Türk kurşunları kılına dokunamamıştı senin. Şerefli savaşlarda değil de bir hapishane kaçkınının elinde mi öleceksin?'' Pugaçev ''Susturun şu cadalozu!'' diye bağırdı. O zaman genç bir kazak kılıcıyla bir darbe indirdi başına. Vasilisa Yegorovna taşlığın basamaklarına cansız düştü. Pugachev atını sürdü, ahali ardı sıra atıldı.''